Bismillahirrahmanirrahim Rab Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lan, Mim, Ra Bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbim'den indirilen haktır. Ama insanların çoğu inanmazlar. Evet. Bu surede yine "Kâf" mu hatta dediğimiz harflerle başlamıştır ve manasını Allah bilir. Allahu Teala'nın ama insanların çoğu inanmazlar ayeti, sen ne kadar hırs göstersen de yine insanların çoğu inanmazlar. Yusuf 103. ayeti gibidir. Bu açıklama, açıklarağanı kendilerindeki, işlerindeki düşmanlık, muhalefet inat ve nifaktan dolayı onların çoğu iman etmezler buyurmuştur Allah ve teala 2 Allah odur ki gökleri gördüğünüz gibi direksiz yükseltmiş sonra arşa istiva etmiştir güneşi ve ayı buyruğu altına almış onların her biri belli bir suriye kadar hareket edecektir işleri yürütür Rabbimizle karşılaşacağınıza kesin olarak inanmanız için ayetleri uzun uzun açıklar. Allah subhanahu ve teala kudretinin kemalini ve hükümranlığının büyüklüğünü haber vererek orada gökleri ve yeri direksiz yarattığını ve arşa istiva ettiğini güneşi ve ayı buyruğunun altına aldığını ve bunların her biri belli bir Suriye kadar hareket ettiğini haber veriyor. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde yedi kat gök ve oradakilerle aralarında ahitlerinin kürsüye göre çöle atılmış bir halka, arşa göre kürsü ise o çöldeki halk mesabesindendir buyurmuştur. Yine bir rivayette Arşın miktarı ise ancak Allah-u Teala takdir buyurup ölçebilir. Ve yine arş ile yer arasındaki uzaklık 50 bin senelik yol. Arşın iki kutlu arasındaki uzaklık ise 50 bin senelik yoldur. O kırmızı yakuttandır buyurmuştur. İstiva meselesine geçmiş ayetlerde de değinmiştik. İmam-ı huzurunda birisi istiva nedir diye sorduğunda istiva malum keyfiyeti meçhul soru sormak bidat ve atın bu bidatçıyı buradan diyerek bu konudaki şeyin bidat olduğunu söylemiştir çünkü bizler Allah subhanahu ve teala'nın isim ve sıfatlarında bildirilen şeylerde mantıkına muhatabız mefhumuna değil onun sağından solundan bildirici açıklayıcı bir şey gelmedi mi olduğu gibi alıp olduğu gibi iman etme bizim itikadımızdandır aleykümselam ve rahmetullahi wabarak hoşgeldiniz raf 3 ve 4 odur yeri düzenleyen ve orada dağlar nehirler var eden her türlü mahsulden çift çift yetiştiren ve gündüzü geceyle büyüyen, muhakkak ki bunda düşünen bir kavim için ayetler vardır yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları üzüm dağları ekinler ve çatallı çatalsız hurma ağaçları vardır hepsi de aynı su ile sulanır ama lezzetçe onları birbirinden ayrı kılmışızdır şüphesiz ki bunlarda afleden bir kavim için ayetler vardır Allah subhanahu ve teala ulvi alemi zikrettikten sonra sufri alem hakkındaki kudretini, hikmetini ve onu nasıl sağlamlaştırdığını zikrederek bunları bir bir tasvir ediyor. Ve güncüzü geceyi bulur olduğunu, yeryüzünde birbirine komşu parça, toprak parçaları olduğunu ve her şeyi yaratanın o olduğunu söylüyor. Beş Şaşacaksan onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacağız demelerine şaşmak gerekir. İşte onlar Rab'larını inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve işte onlar cehennemliktirler. Orada temelli kalacaklardır. Allah subhanahu ve teala Resulullah bu müşriklerin ahireti yeniden dirilmeyi ve Allah'a döndürülmeyi yalanlamalarına şaşacaksan Onların demelerine şaşmak gerekir. Bununla birlikte onlar Allah'ın dilediğine güç yetirici olduğuna delalet eden yaratmasındaki ayetlerini müşahede etmemektedirler. Onlar aynı zamanda Allah'ın eşyayı yaratmaya başladığını anılmış bir şeyden olmaktan sonra onları yarattığını itiraf da etmektedirler. Bütün bunlardan sonra onun alemleri yeni bir yaratılışla iade edeceği onları tekrar yaratacağı haberini yalanlamaktadırlar. Halbuki onlar yalanladıklarından daha şaşırtıcı olanı müşahede etmiş ve itiraf etmişlerdi. İşte sen şaşacaksan onların bu sözlerine şaşmalısın buyuruyor. Ve işte onların cehennemlikler ve orada temelli kalacak, kalacaklarını haber veriyor. Bu onların inkarlarından dolayı. Altı İyilikten önce kötülük isterler. Çabucak senden. Oysa onlardan önce nice örnekler geçmiştir. Doğrusu insanların zulmetmelerine rağmen Rabb'in mağfiret sahibidir. Şüphesiz ki Rabb'in cezalandırması şiddetlidir. 7. küfür adamlar derler ki ona Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miydi? Sen ancak bir uyarıcısın. Ve her kavmin bir yol göstericisi vardır. Allah subhanahu ve teala bu yalanlayanlar iyilikten önce kötülük azat isterler senden diyor. Ve müşriklerin küfür ve inatlarında şöyle diyeceklerine haber veriyor. Daha öncekilere gönderildiği gibi ona Rabbim'den bir ayet indirilmeli değil miydi? Nitekim onlar ve vesselam'dan safa tepesini kendiler için altın yapmalarını kendisinden dağları izale edip onların üzerine otlaklar ve nehirler koymasını teklif etmişlerdi. Allah subhanahu ve teala ayetlerini indirerek cevabını onlara veriyor. Sekiz ve dokuz. Allah her dişinin neyi yüklendiğini ve rahimlerin neyi eksiltip artırdığını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye göredir. Görüleni de ...görülmeyeni de bilir. Yücelerin yücesidir o. Rabbimiz Sübhanehu ve Teala... ...tam ve kamil ilmine... ...hiçbir şey gizli kalmayacağını... ...canlıların bütün dişilerinden hamil olanların... ...neye hamile olduklarını... ...ilmini ihate ettiğini söylüyor. Ve yine başka bir ayette... ...ve rahimlerde olanı o bilir... ...buyurmuştur. Yani... Hamile olduğu şey erkek mi, dişi mi, güzel mi, çirki mi, mutlu mu, mutsuz mu, uzun ömürlü mü yoksa kısa ömürlü mü, onları ancak Allah bilir, duyurmuştur. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bir sözünde: Muhakkak ki sizden birinin yaratılışı, anasının karnında 40 günde toplanır. Sonra aynı surede bir kan pıhtısı, sonra aynı surede bir çiğnen et olur sonra ona bir melek gönderilir de ona ruh ısırır. Ve dört kelime emrolunur. Rızkını, ömrünü, amelini, mutlu mu, mutsuz mu olduğunu yazılmasını yazılmasıyla emrondur buyurmuştur. Başka bir rivayette ise melek der ki ey Rabbim erkek mi, dişi mi? Ey Rabbim mutsuz mu? Mutlu mu? Rızkı nedir? Eceli nedir? Allahü Teala söyler, melek yazar. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kayıp anahtarları beş olup onları Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Yarın ne olacağını Allah bilir. Rahimlerin neyi eksilteceğini Allah bilir. Yağmurun ne zaman geleceğini Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Bir nefis nerede öleceğini bilmez. Allah'tan başka hiç kimse kıyametin ne zaman kopacağını bilemez buyurmuştur. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Hoş geldiniz. 10 ve 11 Aramızdan birisi ister sözü girdesin ister açığa vursun ister gediye bürünerek gizlensin ister gündüzün ortaya çıksın hiç fark yoktur ardından ve önünden takip edenler vardır. Allah'ın emriyle onu gözetirler. Şüphesiz ki bir kavim kendini değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmez. Ve Allah bir kavmin fenalığını dileyince artık onun önüne geçilemez. Allah'tan başka onları koruyacak birisi de bulunmaz. Allah subhanahu ve teala ilminin bütün yaratıkları ihate ettiğini haber veriyor. Onlardan sözünü gizleyen veya açıklayan onun için müsavedir. Onu mutlaka işitir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala sözü açığa vursan da vurmasan da şüphesiz ki o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir buyurmuştur. Taha yediden. Ayşe annemiz der ki işitmesi bütün sesleri ihate eden Allah'ı tesbih tenzih ederim. Allah'a yemin olsun ki kocasını ve vesselama şikayet etmek üzere gelen ve onunla tartışan kadın geldiğinde ben evin bir köşesindeydim. Aleyhissalatü vesselam kadının bazı sözlerini benden gizlemişti de Allahu Teala kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir Allah sizin konuşmanızı işitir muhakkak ki Allah semidir, fasirdir ayetini indirdi buyurmuştur aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat hoş geldiniz. 12 ve 13 odur size korku ve ümidi düşürmek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren gök gürültüsü Ile, melekler de korkuyla onu tesbih eder o yıldırımları gönderir de onlarla dilediğini çarpar halbuki onlar Allah katında tartışıyorlardı o kudretinde pek çetin olandır Rabbimiz Sübhanahu ve Teala tekrar burada Rabblığına işaret ediyor şimşeye hükmedenin de kendisi olduğunu haber veriyor şimşek bulutlar arasında görülen parlak nur ışıktır ve yağmuru yağdıranın da o olduğunu bunlara hükmedenin de o olduğunu başka bir ayeti kerimede ise ölen yeryüzünü indirdiği yağmurla dirilttiğini haber veriyor ve akabinde bakın hemen tekrar uluhiyete geçerek gerçek dua ancak onadır Ondan başka tattıklarını kendilerine bir cevap veremezler. Durumları suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmış kimsenin durumu gibidir. Oysa o hiçbir zaman suya kavuşamaz. İşte kafirlerin yalvarışı da böyle boşunadır buyuruyor Rab 14'te. Evet. Ali bin Ebu Talib diyor ki gerçek dua ancak onadır. Bu tevhiddir diye bu ayeti izah etmiştir. Ha. Gerçek dua ancak onadır. Yani la ilahe illallah sözünün kastıdır bu. Allah'tan başka tattıkları ilahlar kendilerine bir cevap veremezler. Durumları suyun ağzına gelmesi için avuçları ona açmış kimsenin durumu gibidir sözünde. Ali onların durumu önünün bir ucundan eliyle suyu almaya çalışanın durumu gibidir. Su hiçbir zaman elini ona ulaşıta su hiçbir zaman eline ulaşamaz. Ağzına nasıl ulaşsın ki demiştir. Bu sözün anlamına gelince toptan nasıl ki elini suya doğru ister, onu avuçlayarak ve ister uzaktan onu alarak yayan, açan kimse su içme yeri olan ağzına ulaşamayacak bir sudan menfaat görmüyorsa işte Allah ile beraber onun dışında bir ilaha tapan müşriklerde böyledir. Ne dünyada ve ne de ahirette hiçbir şekilde onlardan bir fayda göremeyecektir. İşte bu sebepledir ki Allah subhanahu ve teala işte kafirlerin yalvarışı da böyle boşunadır buyurmuştur. 15 Göklerde ve yerdeki kimseler de Gölgeleri de sabah akşam ister istemez Allah'a secde ederler. Allah subhanahu ve teala her şeyin boyun eğdiği ve her şeye güç yetirip kahru kalebesi altına alan azamet ve hükümdendirini haber veriyor. Bunun içindir ki her şey ona secde eder. İnsanlar isteyerek, müşrikler de istemeyerek gölgeleri de sabah akşam ister istemez Allah'a sevde ederler buyuruyor 16 burada soru tipiyle başlıyor Rabbimiz de ki göklerin ve yerin Rabb'i kimdir Allah'tır de yoksa onu bırakıp kendilerine bir fayda ve zararı olmayan veliler mi edindiniz de de ki hiç gören ve görmeyen bir olur mu yahut karanlık ile aydınlık bir midir Yoksa Allah gibi yaratması olan ortakları buldular da yaratmaları birbirine mi benzettiler? De ki her şeyi yaratan Allah'tır ve o vahittir ve kahhardır. Allah subhanahu ve teala kendisinden başka ilah olmadığını anlatıyor. Zira onlar gökleri ve yeri yaratanın bunların Rabb'i ve idare edici olduğunu itiraf etmektedirler. Bununla birlikte onlar Allah dışında tapındıkları veriler edinmişlerdir. Halbuki o ilahlar kendiler için herhangi bir şeye sahip değildiler. O halde kendilerine tapınanlar için evveliyatta hiçbir şeye malik olmadıklarını kendilerinden bir zararı def edemeyeceklerini ve kendilerine hiçbiri faydanı veremeyeceğini söylüyor. Burada kardeşlerim Fıtratın icabıyla yaratılışın icabına işaret ediliyor. Fıtratın icabı Rabb'i bilme yaratılışın icabı ise birlemedir. Yaratıcı yediren içiren ancak benim öyleyse beni birleyin bana asla eşler koşmayın diyerek Allah subhanahu ve teala bizleri ne yapıyor? uyarıyor Allah uyarıya kulak veren kullardan eylesin bizleri. 17 Gökten su indirir de dereler onunla dolar taşar. Üste çıkan köpüğü sel alır götürür. Süslenmek veya yararlanmak için ateşte erittiklerinizin üzerinde de buna benzer bir köpük vardır. Öyle misal verir Allah. Hak ile batıl için köpükler uçar gider insanlara fayda veren ise yerde kalır. İşte böyle Allah daha nice misaller verir. Bu ayeti kerime sebat ve kalıcı olmasında hak için mahvolması ve sona ermesi için batıl için iki misale içermektedir. Allah subhanahu ve teala suyun üzerinde oluşan köpükle madenin üzerinde olan cürufu örnek getiriyor nasıl ki diyor o su köpürür pisliği üzerine gelir uçar gider aslı kalırsa nasıl ki diyor o madenin eridiğinde cürüfü çıkar o atıldığında aslı kalırsa tevhid de böyledir salih de böyledir diyor Allah'ın Resulü'nü Efendimiz Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilmin misali yere isabet eden yağmurun misali gibidir yeryüzünde tertemiz bir yer vardır ki suyu kabul eder birçok otlar Yer yeryüzünde çorak bir yer vardır ki suyu tutar ve Allahu Teala onunla insanları kaydalandırır insanlar içerler hayvanları sularlar arazilerini sular ve ziraat yaparlar yağmur yeryüzünden başka bir yere de isabet eder ki orası düz ve kaygan bir yer olup suyu tutmaz ve otla bitirmez işte Allah'ın dininde bilgin olup Allah'ın benimle göndermiş olduğuyla faydalandırdığı bilen ve öğreten kimseyle buna başını kaldırıp ilgilenmeyen benimle gönderilen Allah'ın hidayetini kabul etmeyen misali budur bu su ile verilmiş bir misaldir buyurmuştur 18 Rablarına icabet edenlere en güzel karşılık vardır. Ona icabet etmeyenler ise şayet yeryüzünde bulunan her şey ve bir katı daha onların olsa kurtulmak için onu fidye verirlerdi. Hesabın kötüsü onlar içindir. Varacakları yer cehennemdir ve o ne kötü konaktır. Aleyküm selamlar amir sallallahu ve Hoş geldiniz. Allah subhanahu ve teala mutlu ve mutsuz kişilerin varacakları yere haber veriyor. Rablarının emrine icabet eden, Allah'a ve itaat eden, emirlerine boyun eğen, geçmiş ve gelecekle ilgili haberleri doğrulayan kimselere en güzel karşılık vardır Buyurulmuştur. 19. Şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen hiç kör gibi midir? ancak akıl sahipleri ibret alırlar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada, ey Muhammed insanlardan, Rabbim'den sana indirilenin gerçek olduğunu bilen ile kör aynı değildir. Sana indirilen gerçekte hiçbir şek, şüphe, kapalılık ve zıtlık yoktur. Onun tamamı gerçektir. Bir kısmı diğer bir kısmını doğrular, ondan hiçbir şey diğer bir kısmına zıt değildir. Bütün haberleri gerçektir. Emirleri ve yasakları adaletlidir. 20'den 24'e kadar Onlar ki Allah'ın ahdini yerine getirirler ve anlaşmayı bozmazlar. Ve onlar ki Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirirler. Rablarından korkarlar ve kötü hesaptan ürkerler. Ve onlar ki Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizlice ve açıkça infak ederler, kötülüğü iyilik yaparak ortadan kaldırırlar. İşte onlara bu dünyanın karşılığı aldın cennetleridir. Oraya girerler, babalarının, eşlerinin, çocuklarının iyi olanları da oraya girerler. Melekler her kapıdan yanlarına gelir, sabrettiğimiz için size selam. Burası dünyanın en güzel karşılığıdır derler. Allah subhanahu ve teala bu güzel sıfatlarla nitelenmiş olanlardan haber vererek bu dünyanın karşılığı olarak dünyada ve ahirette yardımın ve güzel akıbetin onlara has olduğunu belirtir. Onlar ki Allah'ın ahdini yerine getirirler ve anlaşmayı bozmazlar onlar işlerinden bir anlaşma yaptığında haksızlık eden hasımlaştığı zaman günahkar olan bir söz söylediğinde yalan söyleyen kendisine bir emanet verildiğinde ihanet eden münafıklar gibi değildir buyurmuştur evet ve yine aleyhissalatü vesselam efendimizden gelen bir sözde mümin cennete girdiği zaman koltuğuna yaslandığında yanında iki saf halinde hizmetçiler olacak. İki safın öbür ucunda kapalı kapıcı bulunan bir kapıcı olacak. Melek gelip izin isteyecek de hizmetçiler en sonda olanı yanındakine bir melek izin istiyor diyecek. O kendisini takip edene bir melek izin istiyor diyecek. Nihayet mümin kişiye ulaşacak da izin veriniz diyecek. Hizmetçilerin mümine en yakın olanı izin veriniz diyecek. Onun yanındaki kendinden sonra izin veriniz diyecek. Nihayet kapının yanında olan en sonuncuya ulaşacak. O da kapıyı mela açacak ve o da girip selam verecek. Sonra ayrılıp gidecek. İşte bu söz bu ayete felalet eder. 25. Bitiştirdikten sonra Allah'ın ahdini bozanlar, Allah'ın bitiştirilmesini emrettiğini ayıranlar, ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar işte lanet onlaradır. Yurtların en kötüsü de kötüsü de onlarındır. Allah subhanahu ve teala burada ahdini bozanlardan ve bedbahlardan bahsediyor. Bu onların sıfatlarıdır, durumlarıdır. Nasıl ki onlar dünyada müminlerin sıfatlarının aksiyle nitelenmişlerse Ahiret yurdunda da onların durumları ve varacakları yer, müminlerin durumları ile varacakları yerin aksidir. Müminler Allah'ın ahdini yerine getirir, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeye de riayet ederlerdi. Bunlar ise anlaştıktan sonra Allah'ın ahdini bozar, Allah'ın bitiştirilmesini emrettiğini ayırır ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlardı. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, vaad ettiği zaman vaadinde döner. Kendisine bir şey imanet edildiğinde ihanet eder. Allah akıbetimizi hayır kılsın. Müminlerin safında bizleri de yerleştirsin ve cennetine koysun. Her türlü nifaktan susktan bizleri böyle büyüsün. 26. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Onlar ise dünya hayatıyla sevindiler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında sadece bir geçimlikten ibarettir. Allah subhanahu ve teala dilediğine rızkı genişleten dilediğine daraltan olduğunu zükrediyor. İşte şu kafirler küfürlerini derece derece artırma ve kendilerine bir mühlet vermeden ibaret olan şu dünya hayatında verilenlere sevindiler. Halbuki ahiret yurdu müminlere. İşte Allah subhanahu ve teala burada vermiş olduğu rızkı genişletmede ve daraltmadaki hikmetlerini bizlere bildiriyor ki dünya hayatı müminleri aldatmasın gevşetmesin, rehavete düşütmesin ve şımartmasın. Varacakları yerin ne olduğunu onlara söyler. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ahirete göre dünya sizden birinizin şu parnağı denize daldırmasının misali gibidir. Bir baksın bakalım ne getirecek buyurmuş ve şehadet parnağını işaret etmiştir. Ve yine Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Allah Resulü Kulakları küçük bir oğlağa rastlamış Ve ona Allah'a yemin olsun ki Şunu bıraktıkları zamanda Bu sahiplerine ne kadar değersiz ise Allah'a göre dünya ondan da değersizdir Buyurmuştur Rad 27, 28 ve 29 küfür edenler dediler ki Rabbından kendisine bir ayet indirilmeli değil miydi? De ki Allah dilediğini saptırır. Kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar ki inanmışlardır ve kalpleri Allah'a anmakla huzura kavuşmuştur. Dikkat edin gerçekten kalpler ancak Allah'a anmakla huzura kavuşur. İnanmış olup salih ameller işleyenler için hoş bir hayat ve güzel bir gelecek vardır. Allah subhanahu ve teala müşriklerin Rabbından kendisine bir ayet indirilmeli değil miydi dediklerini haber haber vererek yukarıdaki ayetleri indirmiştir. Bir hadis-i şerifte müşrikler ve vesselam'dan Fafa tepesini altında çevirmesini kendiler için pınarlar akıtmasını Mekke çevresindeki dağlara kaldırıp Onların yerine otlaklar ve bahçeler olmasını istedikleri zaman Allahü Teala ey Muhammed istersen bunları onlara veririm. Şayet küfreder, küfürlerle devam ederlerse onlara öyle bir azap ederim ki alemlerden hiç kimseye bu şekilde azap etmemişimdir. Dilersen onlara tövbe ve rahmet kapılarını açayım diye vahyetti de aleyhissalatü vesselam bilakis onlara tevbe ve rahmet kapılarını aç buyurmuştur. Bu sebepledir ki Allahü Teala elçisine Allah dilediğini saptırır, kendisine yönelen de doğru yola eriştirir buyurmuştur. Allah bizi hayra dönemlerden eylesin. bu Zerden gelen bir rivayette ve selam o da Rabbim'den şöyle buyurmuştur. Ey kullarım İlkleriniz ve sonlarınız, insanlarınız ve cinleriniz, bir tek arazide dikilip benden isteseler, her insana istediğini versem, benim katımdakilerden ancak denize sokulduğunda bir iğnenin eksikliği kadar eksiltir, duyurmuştur. Otuz, işte böyle. Sana vahyettiğimizi okuman için. Seni de onlardan önce nice ümmetlerin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ederler. Peki o benim Rabbim'dir. Ondan başka ilah yoktur. Yalnız ona tevekkül ederim. Dönüşüm de onadır. Evet. Allah subhanahu ve teala işlerinde seni peygamber olarak gönderdiğimiz bu ümmet Rahman'ı inkar eder, onu ikrar etmezler. Zira onlar Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarıyla nitelenmesini kabul etmezlerdi. Bu sebepledir ki Hudeybiye günü Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yazılmasını kabul etmemişler ve Rahman, Rahim de nedir? Biz bilmiyoruz demişlerdi. Ve Bukhari'de gelen bir rivayette, bu sahinde gelen rivayettir. Allahü Teala da peki ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini derseniz deyin en güzel isimler onun içindir. İsra 110. ayeti indirmiştir. Allah'ın salat ve efendiniz. Sizin isimlerinizin Allah'a güzel geleni Abdullah ve Abdurrahman'dır buyurmuştur. Peki o danın Rabbim'dir Ondan başka ilah yoktur. Sizin inkar ettiğinize ben inanmıyorum. Onun Rab ve ilah olduğunu ikrar ve itiraf ediyorum. O benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Bütün işlerimde yalnız ona tevekkül ederim. Dönüşüm de onadır. Ben ancak ona denerim. Zira buna ondan başkası asla müştahap değildir. 31. ayet Şayet Kur'an ile dağlar yürütülmüş veya yeryüzü parçalanmış yahut ölüler konuşturulmuş olsaydı <gülüyor> kafirler yine de inanmazlardı. Halbuki bütün işler Allah'a aittir. İnananlar hala anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eleştirirdi. Ve yaptıklarından dolayı Allah'ın vaadi yerine gelene kadar edenlerin ya başına veya evlerinin yakına bir bela gelirdi. Şüphesiz Allah'a verdiği sözden caymaz. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Allah subhanahu ve teala Aleyhisselatü Vesselam'a indirmiş olduğu Kur'an'ı methedip, kendisinden önce indirilmiş diğer kitaplardan üstün olduğunu belirterek, şayet Kur'an ile dağlar yürütülmüş olsaydı, geçmiş kitaplar içinde kendisiyle dağların yerinden yürütüldüğü, yeryüzünün kesilip parçalandığı veya kendisiyle kabirlerinde ölülerin konuşturulmuş olduğu bir kitap olsaydı, bu niteliklere sahip kitap yine de Kur'an'dan başkası olmazdı buyurmuştur. Veya sonunculara varıncaya kadar insanlar ve cinlerin bir mislini, benzeri bir sureyi getirmek üzere toplandıklarında, bundan aciz kalacakları bir icaza sahip olduğundan dolayı, Kur'an için, evveliyatla hepsinin önüne geçeceğini bununla birlikte bu müşrikler onu inkar etmekte halbuki bütün işler bütün işlerin dönüşü Allah'adır Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz, Allah kimi saptırmışsa onu hidayete erdirecek yoktur, kimi de Allah hidayete bahşetmişse onu saptıracak yoktur buyurmuştur evet 32 iki Andolsun ki senden önce de Nice peygamberlerden alay edilmişti. edenleri önce tehir ettim sonra cezalarını verdim. Cezalandırmam nasıldır Bil bak. Babıpanhu ve Teala yine Resul'unu burada teselli ederek geçmiş ümmeklerin başına geleni kendisine bildiriyor. nasıl daha önceki resullerden peygamberlerden alay edilmişse Muhakkak ki seninle de bunu yapacaklar. Hiç tatılanma, hiç üzülme buyuruyor. 33. Herkesin yaptığını gözeten Allah, böyle olmayandan bir olur mu hiç? Oysa Allah, Allah'a ortak koşturar. Peki, onlara bir at bulun bakalım. Yeryüzünde binmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz? Yoksa kuru sözlere mi aldanıyorsunuz? küfredenlere kurdukları düzenler güzel gösterildi ve doğru yoldan alıkondular Allah kimi saptırırsa ona doğru yolu gösteren bulmaz Rabbimiz burada da herkesin yaptığını gözeten nefes alıp veren her nefsi gözeten bilen, koruyan böyle olmayandan bir olur amel edenlerin hayır olsun şer olsun yaptıklarını bilir Hiçbir gizlilik ona gizli kalmaz buyurmuştur. 34 ve 35 Onlara dünya hayatında azap vardır. Ahiret azabı ise daha zorludur. Allah'a karşı onları koruyacak kimse de yoktur. Mutlakilere vaad olunan cennetin içinden ırmaklar akar. Oranın yiyecekleri de gölgeleri de ebedidir. Bu takva sahiplerinin akıbetidir. Kâfirlerin akıbeti ise ateştir Allah subhanahu ve teala burada kâfirlerin azabını ve iyilerin sevabını zikreder müşriklerin durumunu ve içinde oldukları küfrü ve şirki haber verdikten sonra onlara dünya hayatının inananların elleriyle öldürülme ve esir edilme şeklinde azap vardır dünyadaki bu rüsvaylıktan beraber Ahirette onlar için biriktirilen azap ise bundan daha zorludur buyurmuştur. Nitekim aleyhissalatü vesselam efendimiz karşılıklı lanetleşen iki kişiye şöyle buyurmuş. Muhakkak dünya azabı ahiret azabından daha kolay daha hafiftir. O aleyhissalatü vesselamın buyruğu gibidir ki dünya azabının sonu vardır. Öteki ise buna göre yetmiş kat olan ateşte cehennemde Kesafet ve şiddeti tasarruf dahi olunamayan bu kuahlar içinde devamlıdır, ebedidir. Allah bizleri cehennem ateşinden korusun, akıbetimizi hayır eylesin. 36 ve 37 Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenden memnun olurlar. Karşı gruplar içinde de onun bir kısmını inkar edenler vardır de ki ben ancak Allah'a ibadet etme ve ona şirk koşmamakla emrolundum ben hepinizi ona çağırıyorum ve dönüşüm de onadır İşte böylece biz onu Arapça bir hüküm olarak indirdik sana gelen bilgiden sonra onların heveslerine uyarsan an olsun ki Allah katından sana bir dost ve koruyucu çıkmaz Allah subhanahu ve teala Kendilerine kitap verdiklerimiz kitaplarında onun doğruluğuna şahitler ve müjde olduğu içindir ki sana indirilen Kur'an'dan memnun olurlar. Nitekim allah Teala ayetlerinde yine kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla tilavet ederler. İşte buna onlar inanırlar. Kim ona ederse hüsrana uğrayanlar işte onlardır buyurmuştur. De ki ister ona inanın ister inanmayın muhakkak ki ondan önce kendilerine bilgi verilenlere o okunduğu zaman yüzleri üstü sevdiye kapanırlar ve derler ki tenzih ederiz Rabbimizi Rabbimizin vaadi şüphesiz yerine gelmiş olacaktır allah Teala karşı kuruplar içinde de onun bir kısmını inkar edenler vardır buyuruyor ki kabilelerden sana indirilen bir kısmını yalanlayanlar vardır buyurmuştur ki bunlar Yahudi ve Hristiyanlardır. <gülüyor> ve ayetin sonunda işte böylece biz sana onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Nasıl ki senden önce peygamberler gönderdik ve onlara gösteren kitaplar indirdiysek aynı şekilde sana da Kur'an'ı muhkem ve Arapça olarak indirdik buyurmuştur. 38 ve 39 Andolsun ki senden önce nice peygamberler gönderdik, onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir ayet getiremez. Herkesin suresi yazılıdır. Allah dilediğini siler ve dilediğini bırakır. Ve ana kitap onun katındadır. Allah subhanahu ve teala burada Ey Muhammed seni nasıl beşerden bir Resul göndermişsek derken nasıl ki gelen diğer ümmetlerde her gelen peygamber ne yapılmıştı? Yalanlanmıştı. Sen de bizim gibi yer, içer, yatar, kalkar, uyuyan biz sana niye inanalım diye itiraz ettiklerine Allah Azze ve Celle burada da resuluna yapılan bu itiraza cevap vererek sen de yer, içer, beşer, evlenirsin diyerek onlara onu açıklıyor. Yani geçmiş ümmetteki peygamberlere nasıl itiraz edilmişse sana da aynı şekilde ne yapılıyor? İtiraz ediliyor. Hiç üzülme, hiç tasalanma diyor. Ve o ana kitabın onun katında olduğunu zikrederek her şeyin onda, levh-ı mafızda yazılı olduğunu bildiriyor. 40 ve 41 Onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de senin canını alsak da, senin vazifen sadece tebliğ etmektir, hesap görmekse bize düşer. Görmüyorlar mı ki, biz yeryüzünün etrafından gitgide eksiltmekteyiz. Allah hükmünü verir, onun hükmünü bozacak yoktur ve o hesabı çabuk görendir. Allah subhanahu ve teala Resulüne buyuruyor ki, senin düşmanlarına vaat etmiş olduğumuz horluk ve azabın bir kısmını sana dünyada göstersek de bundan önce senin canını alsak da senin vazifen sadece tebliğ etmektir. Biz seni ancak Allah'ın misaletini onlara tebliğ edesin diye gönderdik ve sen de sana emredileni tebliğ ettin. Onlara hesaba çekme ve cezalandırmak bize düşer buyurmuştur. Ve sen öğüt ver çünkü sen ancak bir öğütçüsün. Onlara zor kullanıcı değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve küfür ederse Allah onu en büyük bir azab ile azaplandırır buyurmuştur. Ve Rabbimiz subhanahu ve teala yeryüzünün gitgide eksildiğini söylüyor. İbn Abbas bunun e, savaşla, fetihle onların elinden çıkıp Bizim elimize geçti diye tabir etmiştir. Ve bu onlara verilen azap olduğunu söylemiştir. 42. Onlardan öncekiler de düzen kurdular. Halbuki bütün düzenler Allah'ındır. Herkesin ne kazandığını bilir. Küfredenler yurdun sonunun kimin olacağını bilecektir. Allah subhanahu ve teala herkesin ne kazandığını bilir buyuruyor ki bütün gizlilikleri ve gönüllerdekini bilendir. Ve her amel edenin amelinin karşılığını alacaktır diyor. Ve güzel akıbet kimindir? Küfredenin, küfredenlerin mi? Yoksa hayırda yarışanların mı? Peygamber'e tabi olanların mı? Bunu orada ne yapacaklar bilecektir hamd ve minnet Allah'adır buyurmuştur. 43-43 edenler, sen peygamber değilsin derler. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve kitabın bilgisi kendi yanında olanlar yeter. Cevabını ver buyurmuştur. Allah